Boş. yaşam için teknoloji. Merhaba, Carbon Disclosure Project'in yani CDP'nin yaptığı analize göre, dünyanın en büyük 600 şirketi iş planlarını Birleşmiş Milletler İklim Anlaşması kapsamında gözden geçiriyor. Carbon Disclosure Project'in yani CDP'nin 600 şirket hakkında yaptığı detaylı analiz, Paris İklim Anlaşması'nın iş dünyasını dönüştürmeye başladığını gözler önüne seriyor. Paris Anlaşması'nın uluslararası bir yasa olarak yürürlüğe girmesine ramak kala, Uluslararası şirketler Paris Anlaşması'nın operasyonlarına, mal varlıklarına ve giderlerine dair etkilerini hesaplamaya ve iş planlarına iklim anlaşmasını yansıtmaya başladılar. CDP'nin Paris Anlaşması'nın onaylandığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı yani COP21 tarihinden itibaren topladığı özel sektör verileri çarpıcı sonuçlar içeriyor. Verilere göre toplam değeri 12 trilyon dolar olan 600 küresel büyük ölçekli şirket iş planlarını Paris Anlaşması doğrultusunda düzenlemeye başladı. Şirketler arasında Nestle, Nike, L'Oréal, Anglo American, Lufthansa, Exxon Mobil, BP, Billiton, Ion ve Iberdrola gibi şirketler var. CDP 827 kurum ve kuruluşu kapsayan kapsamlı bir iklim değişikliği analizi ve anketi yürütüyor. Kurumlara sorulan sorular içerisinde şirketlere operasyonlarında mal varlıklarında ve harcamalarında değişikliğe yol açabilecek iklim değişikliğiyle ilgili herhangi bir risk Veya fırsatlar olup olmadığı soruldu. Yüksek emisyonlu kamu hizmetleri sektöründe çalışan şirketlerin önemli bir kısmı, yüzde 47'si iklim değişikliğinin işlerini etkilediğini ifade ediyor. Enerji gibi diğer yüksek emisyonlu sektörlerde küresel iklim anlaşmasının sonuçlarını risk ve zorluk olarak belirtiyorlar. Ayrıca anlaşmayı fırsat olarak nitelendiren şirketlerin sayısı 341, risk olarak nitelendiren şirketlerin sayısından 272 daha fazla. Ülkelerin Paris Anlaşması'na verdikleri azaltım hedeflerinin yasal olarak bağlayıcı olmasıyla tüm sektördeki şirketlerin ticari faaliyetleri etkilenecek. Doğal olarak yüksek emisyon üreten sektörlerde faaliyet gösteren şirketler en çok etkilenecek. Örneğin küresel emisyonların %5'inden sorumlu olan çimento sektörü düşük karbon fiyatlarında bile ton başına 10 dolar yıllık ortalama 4,5 trilyon dolar daha az kazanç elde etme riskiyle karşı karşıya. CDP'nin 2016 Küresel İklim Değişikliği raporu 25 Ekim 2016'da yayınlanacak. Bu analiz çerçevesinde tüm şirketlerin detaylı verileri kamuoyuyla paylaşılacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde Seyhan Nehri'nin denizle buluştuğu noktadaki toplu balık ölümleri son birkaç ayda dördüncü kez tekrarlandı. Binlerce balık sahile vururken Ölümlerin devam etmesi endişe yaratıyor. Balık ölümlerinin su arıtma tesislerinin çalıştırılmaması nedeniyle zehirli atıkların suya karıştığı için yaşandığı belirtiliyor. Tarsus ilçesine bağlı Baharla mahallesi yakınlarında denizle birleştiği noktada milyonlarca kefal balığı sahile vurdu. Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı ve Fahri Müfettiş Tufan Dokucu sahile vuran ölü balıkların olayının artarak devam ettiğini ve ortaya çıkan manzara karşısında hayli üzüldüklerini söyledi. Balık ölümlerinden haberdar olan CHP Mersin Milletvekili Aytul Atıcı ise dokucu ile buluşarak bilgi aldı. Gördüğü manzara karşısında üzülen Atıcı gelişmelerin takipçisi olacağını söyledi. Atıcı özellikle bu işle ilgilenen doğa dostları Adana'da bulunan birçok atık su arıtma tesisinin çalıştırılmadığını ve balıkların bu nedenle öldüğünü söylüyor. Bu son derece vahim bir iddia. Aslında iddia olmaktan öte bir tespit haline gelmiştir. Çünkü buradaki doğa dostları balık ölümlerini böyle görünce kendi ceplerinden ödedikleri paralarla tahlillerini yaptırmış ve bu tahlil sonuçlarında Adana'daki arıtma tesisinden sözüm ona arıtılmış suyun bırakın içilmeye bile el değmeyecek kadar kirli olduğuna dair raporlar almışlar. Bu raporları Tarsus kaymakamlığına, Mersin valiliğine, Adana'daki yetkililere vermelerine rağmen hiçbir işlem yapılmamış diye konuştu atıcı Konuyla ilişkin Mersin Valiliği ölümlerin nedenini belirlemek için çalışma başlattıklarını, Mersin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerinin balık ölümlerinin yaşandığı yerde inceleme yaptığını belirtti. Uludağ'da 100 bin ağaçtan 20 bin tanesini kurutan gal türü arılar yüzünden Bursa'da kestane hasadı sıkıntılı başladı. Fidye Kızık Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Gültekin ilk olarak gemilerle İtalya'dan Yalova'ya gelen gal arısı Uludağ'daki kestane ağaçlarına da ulaşarak büyük zarar verdi dedi. Hürriyetin haberine göre Uludağ'da 3 yıl içinde 20 bin kestane ağacı bu zararlı arı türü yüzünden kurudu. Bu yıl Uludağ eteklerinde kestane hasadına başlayan üreticiler... Tedbir alınmazsa yılda 50 kilometre alana yayılan gal türü arıların önümüzdeki kısa süre içinde Türkiye'de kestane ağacı bırakmayacağını ifade ettiler. Kooperatif Başkanı Ahmet Gültekin, Uludağ'da yılda 30 ton kestane hasadı yapılmakta. 15 Eylül itibariyle aşılı kestane hasadına başlandı. Aşı kestanede hasat 20 gün sürüyor. Bizim en büyük sıkıntımız Uludağ eteklerinde kestane yürüyüşüne çıkan vatandaşların sahipli aşı kestane bahçelerinden kestane toplamaları. Üreticiler olarak önerimiz kestane yürüyüşüne çıkan vatandaşların bu yürüyüşlerini 10 Ekim'den sonra yapmaları bu tarihe kadar sahipli aşı kestane hasadı zaten bitiyor. Bu yıl kestane fiyatları gal türü arının kestane ağaçlarına zarar vermesinden dolayı artmış durumda. Fiyatlar 7 ila 10 lira arasında olacak. Geçen sene en fazla 8 liraya satılıyordu. 20 yaşında bir kestane ağacından 80 kilo kestane hasadı yapmaktayız diye konuştu. Yeşil ve Barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın. Geze geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazalihan Destunan, Uygar Özesi Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş